Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin merhaba. Günaydın merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet yani özellikle enflasyon rakamları TÜİK'in TÜİK TÜİK istatistik kurumunun açıklandığı ve e, ürkütücü gelişmeler var enflasyon konusunda. İstersen bunun üzerinde esaslı olarak duralım. Bir de pek görünmeyen sonunda ilerleyelim. Kiralara nasıl yansıyacağı, kiraların artışı meselesine de e, değinme fırsatı bulabileceğimizi umuyorum sonunda. Evet, e, çok zamanımız olmadığı için ben, ben hızla e, konuya gireyim. E, ya yani Bir kere bir e, aylık yüzde beş buçuk artış var. E, Mart ayından söz ediyoruz. Bir ayda yüzde beş buçuk tabii ki çok yüksek ama daha e, endişe verici olan şu Şubat ayında %4.8 artmıştı. Eee da bekliyordu e, ki bu yavaş yavaş her ay azalacak, azalarak gidecek ve nihayetinde gelecek sonbaharda aralığa geldiğinde bir e, enflasyonda yıllık enflasyonda düşüş başlayacak. Çünkü şu anda yıllık enflasyon bu mart artışı ile birlikte %60'a, 61 hatta 61'e çıktı. Şu kadarını söyleyeyim Kasım ayında bile bu yani Kasım'da tabii ki enflasyon iyice yükselmişti %21 küsuru geçmişti ama düşünün yani 4 ayda %20'den kabaca %60'a çıktık yıllık enflasyonda. Şimdi bu 5,5 bir şunu gösteriyor kolay kolay düşmeyecek. Hatta yükselmeye belki devam edecek. Aylık olarak söylüyorum. Yıllık kesinlikle yükselmeye devam edecek. Birazdan söyleyeceğim neden böyle düşündüğümü. Ee, çünkü bir de işin içine şey girdi. Bu petrol fiyatları işte malum Rusya, Ukrayna daha e, doğrusu Rusya'nın Ukrayna işgali ve çıkan savaş. Tabii ki e, petrol fiyatlarını çok etkiledi. Nitekim yani üstü her gün yaptıkları için zaten Hani tam toplamda ne oldu bilemedikti. Ee, en azından ben kendi adıma konuşayım. Bir kere ulaştırma aylık %5,5 arttı dedim ya Mart ayında. Genel fiyat seviyesi, tüketici fiyat seviyesinden söz ediyoruz. %13 ulaştırmadaki artış. E neden bu kadar arttı? De, de tabi benzine %24 bir ayda %24 benzin artmış. Motorun %32 artmış. Şimdi böyle olunca Tabii bu rakamlar e, şaşırtıcı olmuyor bu aylık artış. E, neden e, %60 bu yıllık enflasyon giderek yükselecek? Çünkü geçen yılın e, rakamlarına bakıldığı zaman baktım. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, yıllık şeyler hatta Ekim, e, yıllık, e, yıllık diyorum aylık enflasyon ne kadar olmuş bu aylarda? Yani şimdi tek tek saymayayım ama %1 ile 2 arasında aylık enflasyon artışları. Bizim nereden baksan zaten 5,5'dayız. Bu kolay kolay nasıl düşecek o da belli değil ama diyelim ki imser olalım. Artık döviz çok hızlı artmasın diyelim ki o da arttı şu vatanda artı malum. %7 gibi bir kurda dolar kurunda artış var. Ama diyelim ki iyimser olalım. Ukrayna ile Rusya barıştı. Petrol fiyatları aşağı indi vesaire. Ama ne, nereden bakarsanız bakın bu aylık artışlar belli ki daha uzun süre bu geçen yılki aylık artışların üstünde olacak. Bu basitçe şu demektir. Bu yüzde60'tan biz adım adım 62, 63, 65, 70 büyük bir ihtimalle herhalde 80'lere doğru gideceğiz. İkinci bir bunu destekleyen ikinci bir veri daha var. Bir gelişme daha var. Normalde Uluslararası üretici, uluslararası üretici fiyatları, e, böyle şey şokları yaşandığı zaman, döviz kuru şokları yani maliyetlerde ciddi artışlar ortaya çıktığı zaman tabii ki tüfenin çok üzerine çıkar, e, aradaki farkları açılır. Sonra üfe işte bu şok geçtikten sonra yavaşlar hatta hızlı aşağı inmeye başlar. E, Tüfe de bir süre daha takip eder. O üfe kadar çıkmasa bile sonra iner. Yani Türkiye enflasyonunda son 30-40 yıla bakın göreceğiniz manzara budur. E üfe ne olmuş? E düşünürseniz hani en son benim bıraktığımda valla %90'lardaydı. Şimdi yıllık %115 olmuş. Hala %60 ile %115 arasında yani tüfe ile üze arasında çok net bir fark var. Aylıkta %9,2 artmış Mart ayında şu demek oluyor. ya önümüzdeki lafı uzatmayayım, rakamları da fazla boğamayayım. Önümüzdeki aylarda bu yükselmeye devam edecek. Enflasyon. E şimdi bunun tabii çok ciddi sonuçları var. Bir kere makroekonomik zaten ona vaktimiz de yok. Bir, bir dizi makroekonomik sonucu olacak. Büyümeyi etkileyecek vesaire ama herhalde açık radyo dinleyicilerini de en çok ilgilendiren Şu olacaktır, Bir bir kere ücretleri elmekte real olarak nefes seviyeleri öyle daha ne kadar düşecek diye büyük bir ihtimalle eee şey içindeler. E, kısaca söyleyeyim asgari ücret yani bir e, tabii e, herkes asgari ücret aldı ama çok önemli miktarda bu. Asgari ücretle çalışan Ve onlara büyük nizam yapılmıştı %50 2825 liraydı. Çıktı 4250 liraya. Çok güzel övündü bununla iktidarda. E ne oldu bu enflasyon altında? Vallahi şey, Duvar gazetesinde 4 şey Mustafa Sönmez bu enflasyon açıklanınca biraz hesap yapmış, bir tablo yayınlamış. Oradan söyleyeyim. Ee, yani bir kere Temmuz 2021 ile aynı satın alma şeyine gelmiş real olarak. Yani şu büyük zam, asgari ücret bugünkü durumu Temmuz 2021'den farklı değil. Şimdi demek ki Nisan'dan itibaren zaten daha da geriye gidecek. Hele hmm. Ocak 2021 ile karşılaştıracak olursak zaten %10 gitti, eridi. E şimdi bundan sonra söylediğim gibi enflasyon artmaya devam edecekse erimeye devam edecek tabii. E, bu da tabii gündeme biliyorsunuz şeyi getirdi asgari ücrete o zaman tekrardan ayarlama yapılması lazım, zam yapılması lazım. Bu belli ki Adalet Kalkınma Partisi içinde de ciddi tartışmalara yol açmış. Herhalde e, Anadolu'daki AKP'nin işte e, daha çok destekleyen Bir kısım işletmeler vesaireler hani Anadolu Kaplanları dediğimiz bunu artık kullanmıyoruz bir deyimi ama herhalde dediler ki yani bir daha yaparsanız 2-3 ay sonra biz mahvolacağız. Çünkü biz fiyatlarımızı arttıramıyoruz hep kızıyorsunuz bize. Ee, galiba vazgeçtiler. Çünkü bunu, Cumhurbaşkanı da bir yapacağız dedi Temmuz'da merak etmeyin dedi. Değil mi? Çok güzel anlattı bir elle şey vereceğiz öbür ne yapacağız atacağız demedi ama ama sonra yani. başka bir şey de gelmedi galiba değil mi? Gerisi evet. gelmedi. Memur anladım. ve emekli maaşlarında olabilir dendi ama. Evet. Sonra da aralıkta bu iş yapılıyor dedi. Aralığı bekleyeceğiz dedi. Şimdi aralığa kadar beklerlerse bu enflasyonda bir kere asgari ücret kesinlikle zaten yetersizdi büyük kentlerde hele İstanbul'da o 2000 825 lira Kimse o ücretten yani Çok insan da çalışmak bile istemiyordu Gençler özellikle Bunu başka bir programda Belki fırsat bulursak anlatalım İstanbul İş Gücü Piyasası'na da ilgili bir Çünkü araştırma yaptık Ve tam olarak yani Yayınlandı 2-3 hafta önce artık konuşabiliriz Orada da çok açıkça Bu sorunu gördük ama Neyse bunu geçelim Şey daha beter Şimdi ben, Asgari ücreti %50 zam yapıldı ama diğer ücretlere asgari ücretin üzerindeki ücretlere %50 zam yapılmadı nitekim bu biraz önce sözünü ettiğim tabloda Mustafa Sönmez ortalama memur maaşlarına bakmışız Temmuz 2021 5057 lira E Mart 2022 gelmişiz 6674 lira %32 artmış sadece ee peki ne olacak Enflasyon yüzde Yani onlar zaten ciddi reel kaybına başladılar bile. Keza emekli maaşları tabii ki. Şimdi bu durumda senin gündeme getirdiğin gibi bu kira meselesinde tartışılmıyor bu. Ee, çünkü daha henüz e, şey etmeye başlamadan nasıl söyleyeyim yakıcı olmaya yavaş yavaş başladı da önümüzdeki aylarda daha beter olacak. Çünkü malum mevcut şey kiralık evlerde işte yıl yılda bir zam yapılır. Ee, burada da bir kurala göre yapılması işlenir. Bu yargıtayın koyduğu kuraldır. Yani yasal olarak geçerli zam odur. Bu da 12 aylık enflasyonun ortalamasıdır. Ee, şimdi yani ben hep bu, şu ana kadar %60 vesaire derken yıllık enflasyon. Önce Mart 2021'de fiyat seviyesi neydi? Şimdik ne? 160 üstünde ama yıllık ortalama enflasyon başka bir hesap. Ee, şimdi ayrı teknik ayrıntısına gelmeyeyim. Enflasyon hızla yükseldiği dönemlerde bu e, ortalama geriden gelir. Nitekim çok basit iki şey söyleyeyim. Ee, çok geriye tam Mart'a kadar gitmeye gerek yok. Daha Kasım'da dört ay önce yıllık enflasyon yüzde not ettim onu belirtti. Kasım'da %21,3 yıllık ortalama enflasyon 17,7 yani gördüğünüz gibi daha çok önemli bir fark yok yani Kasım ayında şeyi dolan işte yılı dolan kiralık evlerde sözleşme bir yıl geçmiş piyam yapacak ve ev sahibi şeyden fazlasını isteyemez normalde bu %17,7 7'den fazlasını isteyemez hadi %20 diyelim Ee, tabii evet, bazı özel istisnai durumlar olabilir ama o ayrı. Şimdi dört ay sonra Mart'a geldik. Tabii ki ortalama yıllık enflasyon bu arada çok hızlı arttı. Ama yüzde altmışın çok altında. Yüzde otuz yarısında. Mart ayı itibarıyla yıllık ortalama enflasyon yüzde otuz. Ne olacak diye baktım. Tabii önümüzdeki dönemde yüzde altmış da onu söyledim nedenlerini aylar geçtikçe artacak ama yıllık ortalama enflasyon daha da hızlı artacak. Ve bunun sonucunda ben söyleyeyim. Mesela Haziran'da baktım herhalde en az %40. Daha e, 50'ye doğru herhalde %50'ye dayanacak. Yani bu şu demek şu Nisan ayında e, yıllık dolan kiralık evde ev sahibi bir kere %30 zam istemeye hakkı var. İki ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra bu %45 %50'yi bulacak hangi eee kiracı diye kaplı olarak veya da ben, benim ücretim bu kadar artmadı ki. Ayrıca gıda, işte ulaştırma, şu bu müthiş arttı. Ben zaten e, işte artan nominal ücretimin artmışsa %50 olmasa bile zaten oralara gidiyor. Ben sana bu kirayı nasıl ödeyeceğim diyeceğim. Ev sahibi de görüp ev sahibine sorsanız o, o da haklı. O da diyecek ki ya buna dua et. Yüzde kırk, yüzde zamla. Çünkü benim bu evim piyasadaki rahip fiyatı. Yani bu boşalsa ben yeniden kiraya versem benim bir buçuk katına vereceğim kirayı. Nitekim öyle. Yani piyasaya çıkan kiralık evlerin biz takip ediyoruz e, Betam olarak her ay sahibinden.com verisiyle hem kiralık hem satılık konut piyasasına ...takip ediyoruz... ...yani biliyoruz neler olduğunu... ...hatta ilçe ilçede biliyoruz... ...sadece İstanbul'u söyleyeyim %100... ...son bir yıllık... ...ortalama... ...tabii semten semte değişiyor bu... ...kimin de daha yüksek, kimin daha aşağı... ...ama iki katına çıkmış... E ...şimdi... ...şey de diyecekti ki tabii haklı olarak... ...ev sahibi de ben şimdi sana... ...beş lira istiyorum hadi diyelim ki... ...işte 3000 liradan... 4500 bin çıktı yazın e, zammı istiyor. Ortalama yıllık enflasyon o kadar artmış. E, ama diyor ben bunu zaten sen diyor boş versen ama en az 6 bin liraya kiraya vereceğim. Yani burada büyük bir toplumsal şey de ortaya çıkacak. Gerilim de e, büyük sorunlar bilmiyorum. Herhalde işte kiracı vermek istemeyecek. O ona çık diyecek. O gidecek bir şeye dava Bilmem ne. E, yani büyük bir trajedi. Bunu, Peki bir şey soracağım Seyfettin. Ee, bir daha şeyi de tekrar ver misin lütfen? İstanbul için iki katına yani %100 dedin. Nedir bu %100 oran? %100 ee, dediğim şu. Şimdi diyelim ki senin boş bir evin var. Ya yeni satın aldın kiraya vereceksin. Ya da bir kiracın vardı çıktı. Piyasaya çıkarttın tekrar kiralamak için. Bu senin evin geçen yıl Mart ayında atıyorum 3 liraya rahiç yani piyasa raiçi. bunun bulunduğun semte işte evin büyüklüğü lükslüğüne göre 3000 bin liraya kiraya veriliyor aşağı yukarı. Geçen evet. yılın Mart ayında. Bu ayın Mart ayında 6 bin lira. İstanbul için %100 artış var. İki katına çıkıyor. 100. Işte. Ve bu Ama daha, daha da var? artacak diyorsun üstelik yani. O zaman peki bir ikinci Ama soru da şimdi şöyle düşün bir de şu e, Bu 3000 liralık evde seni zaten geçen yıl Mart ayında 3000 lira kirası olan ev. E, bu Mart'a geldik. Hala aynı kiracı oturuyor. E, yıl doldu. Şimdi zam konuşulacak. Senin normal olarak yargıtayın koyduğu kurala göre 12 aylık ortalama enflasyon kadar zam yapma hakkın var ev sahibi. Olur. O da %30 Mart ayında. Işte. Pazartesi açıklanan veriye göre. O zaman ne diyeceksin? 3900 mi oluyor %30'lar mı yaparsan? 3900 lira olur. Halbuki ev kiracı boşaltsaydı 6000 liraya kiraya verecekti. Evet. Yani Peki... ev sahibinin cephesinden bakıldığında da aslında bir sorun var. Maduriyet var. Kiracı cephesinden bakarsan daha büyük sorun var. Çünkü o 3900 lira... %30 bunu şey için söylüyorum şu Mart ayı için söylüyorum e benim gelirim gelir acaba o kadar artabildi mi o kirayı verebilecek mi üstelik daha beter Nisan'dan Mayıs'a Haziran'a doğru ilerledikçe bu %30 değil onu anlatmaya çalıştım yıllık ortalama enflasyon şeyden daha hızlı gelişecek yıllık enflasyonda yani %70'e 80'e çıktığı zaman yıllık enflasyon e bu da %30'dan %50'ye falan çıkmış olacak yüzde 50 zam 3 bin liralık evde oturuyor kira veriyor birden 4500 lira. Peki Zevettin bir de şeyi de sorayım. Yani bu bir kere iki soru var küçük. Bir tanesi neden bu hiç kira meselesi bu son derece ciddi toplumsal çatışmaya ve gerginliğe yol açabileceğini de söyledin ki net olarak görülüyor bunun yaşananı. Neden medyada yer almıyor ve bunu hükümet ve etkili çevrelerde ne, nasıl çözeceklerini söylüyorlar gibi. Iki... Çünkü geç e, tepki veriyor e, Ömer e, medya bu reaksiyonların. Çünkü şimdi bu yüzde otuz ama geçen ay %25'ti. Ondan önce de biraz önce söyledim. Kasım'da %17 18 zam yapılıyordu. Kasım'da yıllık zam. Kira zamı %18'ti. E bu çok gürült kopartacak bir şey değildi. Aranağa gelince gene oldukça düşüktü yıllık ortalama enflasyon. Geçen ay bile, Şubat'ta bile %25'ti. Bu yıllık çünkü ortalama enflasyon. Ama şimdi bu %30 oldu. 2 e ay sonra %40 olursa başlayacak yani yakmaya yakıcı olmaya. E orada da biraz önce konuştuk enflasyonda hayat pahalılığı da dolu düzgün gitmeye devam ediyor mu? E, memurlara zam var mı Temmuz'a kadar? Yok. Temmuz'a gelin dediğinde ne kadar olur? Belli değil. Asgari ücrete zam var mı? Yok. Asgari ücrete zam yoksa öbür ücretlere de zam yok. Zaten asgari ücrete hükümet %50 arttırdığı zaman biliyoruz ki çevremizden de kendimizden de biliyoruz. Bizim ücretler %50 artmadı. Ya açık adüyü bilmem. <gülüyor> Ondan sonra e, sonuçta e, öyle bir noktaya gidiliyor ki bu giderek tabii kiralardaki yasal artıştan söz ediyorum. Hatta belki bazı ev sahipleri diyecek ki sonundan daha da büyüyecek. Çünkü senin Ee, evinin rayicini sen bakıyorsun O semte 6 bin liraya aslında gidiyor ee, Şey kiracı kabul etse bile 4000 bin küsur ancak çıkacak kira Bu sefer başlıyor işte, Ben 6000 bin Hadi 6 bin olmasın ama 5000 lira isterim Diyecek ee, o, o da diyecek ki kiracı bu Ama yasal değil diyecek ee, O zaman ben diyecek işte benim şeyim var Oğlum var bekar şimdi evleniyor Belki uyduracak ee, Sen çık oraya yerleşecek diyecek Bunlar yaşanmıyor mu? Evet. Yani onun için haklısın bu soruda ama şu ana kadar bunun gündeme gelmemesinin nedeni çünkü daha güne kadar bu o kadar yakıcı bir sorun değildi. Evet bu şeyleri not ettim. Haziranda ve Eylül'de yüzde %40 hatta Eylül'de evet, %50'ye evet. kadar. Evet, evet. Yılın enflasyonu. Hakkaten Haziran'da bir program nasıl olsa yapacağız. Gene enflasyon açık olacak. Allah bilir ne olacak. Bunun hesabını e, hesabı senden soruyorsunuz da. <gülüyor> evet. Peki. Çok... Evet, şey de yapabiliriz yani bir programı çünkü biz yakından takip ediyoruz her ay. Satılık evlerde durum ne? Konut piyasasında kiralık cari fiyatlarla tabii. Kiralık konut piyasasında durum ne? Onları da şeyden özellikle toplu bir şey yapabiliriz. Çünkü bu herkesi ilgilendiriyor sonuçta. Ya bir acı ya ev sahibi. Değil mi talibecao? <gülüyor> evet başka bir şey de yok zaten. Evet yani son derece önemli ve medyada pek şimdiye kadar yeterince üzerinde durulmamış olan bir konuyu ilk defa burada konuşmuş olduk. Bunun devamını getirelim iç açıcı olmasa bile çok. Burada bitirelim istersen Seyfettin. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere.